Dost diye micesime sarıldım Benim sadık kara topraktır Meyhuda dolandım başa yoruldum Benim sadık yarın kara topraktır Nice güzellere bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne faydalandım Her türlü isteğim topraktan aldım Benim sadık yarın kara topraktır Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi Kazma ile dövmeyince kıt verdi Benim sadık yarım kara topraktır Koyun verdi, kum su verdi, süt verdi Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi Kazma ile dövmeyince kıt verdi Benim sadık yarım kara topraktır Adem'den bu dönete getirdi bana türlü türlü meyva getirdi her gün beni tepesinde götürdü benim sadık yarim kara topraktır karnım yardım kazma ile belirli yüzüm yırttım tırmak ile el ili yine beni karşıladı gülele. benim sadık yarim kara topraktır İkilik kinini yenmişim ezelden Ayrı kayrı gördüm ne faydalandı Nasıl çıkayım ben bu yeryüzünden Benim sadık yarim kara topraktır Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi Kazma bile dövme ince kıt verdi Benim sadık yarim kara topraktır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 Sadık yarım kara topraktır. Zorlu tabip çarem kara topraktır. Her derdin meyderman, kara topraktır. Vücudum atakat, kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Cümle derden içiru hiç kimse bilmez. Tabip sen var derdim ve sen dermanım. Dağlama incitme derdimi yaramı. Benim sadık yarım kara topra. Mesket eser Gün gelir veysel Ağrına basar Benim sadık yalim kara topraktır